İslam'ın beş şartından biri olan ve her Müslüman'ın öğrenmesi farz olan namaz ilmi hali. Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi. 10. Bölüm Sehif secdesi yapılmasını gerektiren durumlara örnekler. Namaz kılan bir kimse, kıyam edeceği yani ayakta duracağı yerde oturması veya oturacağı yerde ayağa kalkması durumunda, Sehiv secdesi yapar. Çünkü bu durumda vacipler yerlerinden ayrılmış olur. Mughire İbni Şube radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ikinci rekate oturmadan yanılarak 3. rekata kalkmış. Sahabe-i kiram, ''Subhanallah'' demişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, oturmaya dönmemiş. Tekrar ''Subhanallah'' demişler, yine dönmemiş. Ve namazın sonunda sehiv secdesi yapmıştır. 2- Secde edecek yerde rükû etmek veya rükû edecek yerde secde etmek veya iki kere ruku etmek veya üç defa secde etmek de sehiv secdesini gerektirir. Çünkü bu durumlarda farzı yeniden kaydırmak veya vacibi tehir vardır. 3- Bir rekattan bir secdeyi terk etse, Sonra onu namazın sonunda hatırlasa, bu secdeyi yapar. Sonra da bu tehiri i telafi için sehiv secdesi yapar. 4. Teşehüd miktarı oturmadan önce veya teşehüd miktarı oturduktan sonra 5. rekâta kalksa ve yanıldığını hatırlayıp otursa, sehiv secdesi yapar. Çünkü farzı, asli vakti olan son oturuştan sonraya bırakmış veya vacibi yani selamı tehir etmiştir. Yani birinci oturuşta teşehidü okuma üzerine ziyade yaparak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat etse, Hasan İbni Ziyad rahimehullahın El-Emali isimli eserinde Ebu Hanife rahimehullah'tan nakledildiğine göre bu kimse sehif secdesi yapmalıdır i̇mam Ebu Yusuf ve Muhammed Rahimehullah'a göre ise, sehif secdesi vacip olmaz. Çünkü bu iki imam, sehif secdesi namazda meydana gelen bir noksanlıktan dolayı yapılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat etmek bir noksanlık değildir. Öyleyse bu kimseye sehif secdesi gerekmez demişlerdir. İmam-ı Azam Rahimehullah'a göre ise, sehif secdesinin gerekliliği, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat etmeden dolayı değildir. Şu kadar var ki bu tehir, üçüncü rekâte kalkmayı geciktirme, salat etme sebebiyle hasıl olmuştur. 5- Namazda secde ayetini okusa ve secde etmeyi unutsa, sonra onu namazın sonunda hatırlasa, tilave secdesini yapar, sonra da sehil secdesini yapar. Çünkü vacibi tehir etmiştir. 6- Öğle namazı kılan bir kimse ikinci rekatın oturuşunda namazı dört rekata tamamladığını zannederek selam verse, oturduğu yerdeyken iki rekat kıldığının farkına varsa, namazını dört rekata tamamlar ve sehiv secdesi yaparak namazını tamamlar. Çünkü yanılarak selam verdiğinden bu selamla namazdan çıkmaz. Ancak sehiv secdesi yapması gerekir. Çünkü üçüncü rekata kalkma farzını tehir etmiştir. 7. İmam-ı Azam Rahimehullah'a göre Fatiha'dan bir ayetin terkiyle sehif secdesi gerekir. Diğer iki imamımıza yani Ebu Yusuf'e, Ebu Muhammed Rahimehumullah'a göre Fatiha'nın çoğunun terkiyle sehif secdesi gerekir. Fethul Kadir isimli eserde El-Muhit isimli esere tabi olarak bununla hükmedilmiştir. Namaz kılan ilk iki rekaatta veya bu iki rekatın birinde Fatiha'yı terk etse, sehif secdesi gerekir. Fatiha'nın çoğunu okusa, kalanı unutsa, üzerine sehif secdesi yoktur. Eğer Fatiha'nın bir kısmını okur, çoğu kalırsa sehif secdesi yapması gerekir. İster imam olsun, ister tek başına kılan olsun hüküm aynıdır. Son iki rekatta Fatiha'yı terk ederse sehif secdesi gerekmez. Bu farz namazı kılması durumundadır. Eğer nafile namaz veya vitir namazı kılıyorsa, sehif secdesi yapması gerekir. İlk iki rekattan birinde sureden önce Fatiha'nın tamamını veya bir kısmını tekrarlarsa, sehif secdesi yapar. 8. Fatiha'dan sonra sure okumayı terk etse, rükuda veya rükudan kalktığında secde etmeden önce onu hatırlarsa, sureyi okur ve rükuyu yade eder. Sehif secdesi yapması da vaciptir. Eğer rükûyu iade etmezse namazı fasit olur. Aynı şekilde sure okuyup Fatiha'yı unutsa, sonra hatırlasa, önce Fatiha, sonra sure okur, rükûyu iade eder. Sehiv secdesi yapması da vacip olur. 9. Rükûda veya secdede yahut secdeye gitmek için rükûdan kalktığında bir ayet okursa, sehiv secdesi gerekir. 10. Tahiyyatta oturuşta kıraat ederse yani ayet okursa bakılır, birinci veya ikinci oturuşta teşehüden önce yani ettehiyyatü'yü okumadan önce kıraat ederse sehiv secdesi vaciptir. Çünkü oturuşun evvelinde tahiyyat okumaya başlama vacibini terk etmiştir. Eğer tahiyyat okuduktan sonra kıraat ederse bakılır, şayet bu birinci oturuşta olursa sehiv secdesi vaciptir. Zira Tehiyatın sonuna kıyamı bitiştirme vacibini terk etmiştir. Eğer son oturuşta olursa, sehif secdesi vacip olmaz. 11. Birinci veya son oturuşta tehiyat okumayı terk ederse, sehif secdesi gerekir. Tehiyatın bir kısmını terk etse de hüküm aynıdır. Bu terk etme, ister farz namazda olsun, ister nafile namazda olsun, hüküm değişmez. 12. Kıyamda tehiyat okusa bakılır. Eğer birinci rekâtda olursa sehif secdesi gerekmez. İkinci rekâtda olursa meşayı ihtilaf etmiştir. Sahih olan görüş sehif secdesinin gerekmemesidir. Kıyamında Fatihayı okumadan önce tehiyat okursa sehif secdesi gerekmez. Fatihadan sonra okursa sehif secdesi gerekir. En sahih olan görüş budur. Çünkü Fatihadan sonra sure okuması mahallidir. Orada tehiyat okusa vacibi tehir etmiş olur. Fatiha'dan önce ise dua mahallidir. Orada tehiyyat okumasıyla mahallin hilafına çıkmış olmaz. 13- Birinci oturuşta teşehüdü tekrar etse sehiv secdesi gerekir. Birinci oturuşta teşehüd üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat okumayı ziyade etse sehiv secdesi gerekir. Bu ziyadenin miktarı hususunda Alimler ihtilaf etmiştir. Bazıları Allahın ve salli ala seyyidina demekle sehiv secdesi gerekir demiştir. Bazıları da ve ala Ali Muhammed demedikçe sehiv secdesi vacip olmaz demişlerdir. En sahih görüş birinci görüştür. 14. Teşehüt okumayı unutarak selam verse, sonra okumadığını hatırlasa selamdan sonra teşehüt okur. Ebu Hanife ve Ebu Yusuf rahim göre sehiv secdesi yapması da vacip olur. 15- Namaz kılan kişi namazında otursa ve teşehit etse, sonra üç rekat mı yoksa dört rekat mı kıldığında tereddüt etse, o derece ki bu onu selam vermekten alıkoysa, sonra dört rekat kıldığına dair kesin kanaat getirse, namazını tamamlar ve sehiv secdesi yapar. 16- İmamın sehif secdesini gerektiren bir şey yapmasıyla hem imam hem de imama tabi olanlara sehif secdesi gerekir. İmama uyanlara sehif secdesinin vacip olması, imamın sehvi sehif secdesini gerektiren yanılması, cemaatin ona uymaları vaktinde olması şartına bağlı değildir. Hatta bir kimse imamın sehvetmesinden sonra ona uyacak olsa, İmamla beraber ona tabi olarak sehiv secdesi yapması gerekir. İmama uyanın sehvetmesi ise ne imam için ne de kendisi için sehiv secdesi gerektirmez. İmam sehiv secdesi yapması gerektiği halde sehiv secdesini terk ederse ona uyanların kendi başlarına sehiv secdesi yapmaları gerekmez. Rekat kaybı olan yani mesbuk denilen yani imam en az bir veya daha fazla rekat kıldıktan sonra İmama uyan kişi, sehiv secdesinde imamına tabi olur. Onunla beraber sehiv secdesi yapar. Sonra kaçırmış olduğu rekat veya rekatleri kazaya kalkar. Namazın sonunda imamla beraber yapmış olduğu sehiv secdesini iade etmez. Lahik yani imamla beraber namaza başlayıp, abdestinin bozulması gibi bir sebeple namazdan bir veya daha fazla rekat ayrı kalıp, Sonra onları kılmaya gelen kişi, imamla beraber sehif secdesi yaparsa buna itibar edilmez ve namazın sonunda sehif secdesi yapar. Mesbuk'un imamı selam verdikten sonra üzerinde sehif secdesi olup olmadığını anlaması için biraz beklemesi uygundur. Şayet mesbuk sehif secdesinde imamına uymayacak olur ve kaçırdığı rekat veya rekatleri kazaya kalkacak olursa, Sehif secdesi üzerinden düşmez, namazın sonunda sehif secdesi yapar. İmam selam verse ve Mesbuk ayağa kalksa, sonra imam üzerinde sehif secdesi olduğunu hatırlasa ve imam Mesbuk'un kaza için kalkmış olduğu rekatı secde kayıtlamadan önce sehif secdesi yapsa, Mesbuk o rekatı bırakıp imamına uyar ve onunla beraber sehif secdesi yapar. Sonra kaçırdığı rekat ve rekatların kazasına kalkar. Önceki kalkışta yapmış olduğu kıyam, kıraat, ruku gibi fiilleri itibarı alınmayacağından bunları yeniler. Şayet bu mesbuk sehif secdesi için imama uymaya dönmez ve namazına devam ederse namazı caiz olur. Namazı bitince istihsanen sehif secdesi yapar. Bu mesbuk kaza için kalktığı rekatı sadece kayıtladıktan sonra imamı sehif secdesi yaparsa imama uyumaya dönmez. Eğer imama uymaya dönecek olursa namazı fasit olur. Lahik kaza ettiği rekat veya rekatlarda sehif secdesini gerektiren bir fiilde bulunacak olsa, onun için sehif secdesi yapmaz. Mesbuk böyle değildir. Çünkü o, kaçırdığı rekat veya rekatlarda sehvetse sehif secdesi yapar. Mesbuk'un imamı sehvetse, fakat mesbuk imamıyla beraber sehif secdesi yapmasa ve kaçırdığı rekat ve rekatlara devam etse, bu esnada da sehif secdesini gerektiren bir fiilde bulunsa, namazın sonunda yapacağı bir sehif secdesi ona kifayet eder. Yeterli olur. Namazla ilgili genel bilgi. Bu bahsin sonuna gelmişken, namazla ilgili umumi bir malumat olarak, Ebu'l-Ley Semerkandi, abdükadir Geylani ve İmam-ı Rabbani, Kudüs'e sırruhum hazeratının bu babdaki beyanlarını nakledelim. Ulemanın beyanına göre namazda 12 bin haslet vardır ki, bu 12 bin haslet 12 maddede toplanmıştır. Artık namaz kılmak isteyen bu 12 hususu iyice bilmelidir ki namazı tamam olabilsin. Bunların altısı namaza giriş öncesi, altısı da namaza başladıktan sonradır. 1- İlim Nitekim Enes radiyallahu an'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim içerisinde yapılan az bir amel, bilgisizce yapılan çok ibadetten hayırlıdır. Şüphesiz ki ilimle birlikte amelin azı da çoğu da sana faydalı olur. Ama cehaletle birlikte sana ilmin ne azı ne de çoğu yaramaz. İki, Abdest Çünkü Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Abdestsiz namaz olmaz. 3- Giyinmek Çünkü ayeti kerimede Araf suresi 31. ayette mealen Her namaz anında süsünüzü takının buyurulmuştur ki Her namaz anında elbisenizi giyinin demektir. 4- Vakti muhafaza, zira Allahu Teala Nisa suresi 103. ayette mealen, şüphesiz namaz müminler üzerine vakti belirlenmiş bir farz olmuştur buyuruyor. 5. Kıbleye yönelmek. Allahu Teala Bakara suresi 150. ayette namaz kılacağın zaman yüzünü mescidi haram tarafına döndür. Sizde her nerede bulunursanız. Yüzlerinizi onun tarafına çevirin buyuruyor. 6. Niyet. Nitekim Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller ancak niyetlere göredir. Herkes için ancak niyet ettiği şey vardır. 7. Tekbir. Zira Ali radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazın başlangıcı tekbir, Allahu Ekber demek, namazdan çıkışsa teslim, selam vermektir. Sekiz, kıyamda durmak, yani ayakta durmak. Çünkü Allahu Teala, Bakara Suresi 238. ayette, Namazda Allah için itaat, huşu ve zikirde bulunmak suretiyle, kunut ediciler olarak, Ayakta durun buyuruyor. 9. Kıraat okumak. Nitekim Allahu Teala Müzzemil suresi 20. ayette Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun buyurmaktadır. 10. Rükû. Çünkü Allahu Teala rükû edin buyurmuştur. 11. Secde. Zira Allahu Teala Hac suresi 77. ayette secde edin buyurmuştur. 12. Son Oturuş Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişi son secdeden başını kaldırdığı zaman teşehüt miktarı yani ettehiyat okuyacak kadar oturursa muhakkak onun namazı tamamlanmıştır buyuruyor. İşte bu 12 şart yerine getirilince hepsinin tamamlanması için bir mühre ihtiyaç vardır ki o da ihlastır. Çünkü Allahu Teala Gafir Suresi 14. ayette İbadeti kendisine tahsis edenler olarak Allah'a kulluk edin buyurmaktadır. Şimdi bu 12 maddeyi tek tek ele alacak olursak, ilim 3 konuyu iyi bilmektir. 1- Farzla sünneti birbirinden ayıracak bilgi, çünkü bunu bilmeden namaz caiz olmaz. 2- Abdestin farzını ve sünnetini bilmek, çünkü bu namazın tamamlanması için gereklidir. 3- Şeytanın hilesini bilerek ona karşı sıkı bir savaşa girmektir. Abdeste gelince, onun tamamlanması için de üç şey gerekir. 1- Kalbini kinden, nefretten, kıskançlıktan arındırman. 2- Bedeni günahlardan temizlenmen. 3- Suyu israf etmeksizin uzuvlarını iyice yıkaman. Giyinmenin tamamlanması da üç şeye bağlıdır. 1- Kazancın helal maldan olacak. 2- Pisliklerden temiz bulunacak. 3. Kibir ve guru için giyinmeyip, sünnete uygun olacak. Örneğin şal var, cübbe gibi, uzuvların şeklini belli etmeyen bol elbise olacak. Vakti muhafazaya gelince, o da üç şeyden oluşur. 1. Gözün güneşe, aya ve yıldızlara yani takvime bakarak namaz vakitlerini kollayacaksın. 2. Kulağın ezanlı olacak. 3. Kalbin daima namaz vaktinin girip girmediğini düşünecek. Kıbleye yönelmekse şu üç şeyle tamamlanır. 1. Yüzünü kıbleye çevirirsin. 2. Kalbini Allahu Teala'ya yöneltirsin. 3. Boynu kırık ve tevazolu bir halde bulunursun. Niyetin tamamlanması da 3 şeyden oluşur. 1. Hangi namazı kılacağını bilirsin. 2. Allahu Teala'nın huzurunda durduğunu ve onun seni gördüğünü bilerek korkuya kapılırsın. 3. Allahu Teala'nın senin kalbinde bulunanları bildiğini düşünerek kalbini dünya meşgalelerinden arındırırsın. Tekbir de üç şeyle tamamlanır. 1. Sonu cezimli olarak düzgün bir okuyuşla Allahu Ekber dersin. 2. Ellerini kulaklarının hizasına kaldırırsın. 3. Kalbini hazır bulundurarak Allahu Teala'nın büyüklüğünü hatırlarsın. Kıyam. Ayak duruşun tamamlanması da üç şeyli olur. 1- Gözünü secde yerine baktırırsın. 2- Kalbini Allah'u Teala'ya döndürürsün. 3- Sağa sola bakınmazsın. Kıratın tamamlanması da üç şeye bağlıdır. 1- Harflerin çıkış yerlerini değiştirecek şekilde sesi eğip bükerek teğanni yapmaksızın ağır ve düzgün bir okuyuşla Fatiha'yı okursun. 2- Fatiha'nın manalarını inceden inceye düşünürsün. 3 okuduğunla amel edersin. Ruku'nun tamamlanması da 3 şeydir. 1 belini aşağı yukarı yamutmadan düzgünce döşersin. 2 ellerini dizlerinin üzerine koyar ve parmaklarının arasını açarsın. 3 eğilmiş halde iyice karar kılıp tazim ve vakarla ruku tesbihlerini okursun. Secdeye gelince onun da tamamlanışı 3 şeyledir. 1 ellerini kulaklarının hizasına koyarsın. 2. Kollarını yere yaymazsın. 3. Secdede iyice yerleşip tesbihleri tazimle okursun. Oturmanın tamamlanışı da üç şeyledir. Sol ayağının üzerine oturur ve sağı tamamen dikersin. 2. Tazim ve saygıyla tahiyyat okursun. Kendine ve müminlere duada bulunursun. 3. Sağa sola tam yönelerek selam verirsin ki selamın da tamamlanması için, kalbinde doğru dürüst bir niyet taşırsın. Sağında bulunan yazıcı melekleri erkek ve kadınları niyetini alırsın. Sola selam verirken de böyle yaparsın ama her iki selamda da iki omzundan ötesine bakmazsın. İhlasın tamamlanması da 3 şeye bağlıdır. 1. Kıldığın namazla insanların beğenisini hedeflemeyip sadece Allahu Teala'nın rızasını gaye edinirsin. 2. Seni namaz kılmaya muvaffak kılanın ancak Allahu Teala olduğunu bilirsin. 3. Kıyamet günü namazını seninle birlikte mahşere götürebilmen için onu sıkı sıkıya korursun. Çünkü Allahu Teala En'am suresi 160. ayette güzel bir amel yapan buyurmamış, ancak güzel amelle mahşere gelebilen buyurmuştur. İşte böylece namaz kılan kişi ne yaptığını iyi bilmeli ve yaptığı işin değerini hakkıyla takdir etmeli ki kendisine muvaffak kıldığı için Rabbine hamd edebilsin. Çünkü namazda hem hareket hem okuma yönünden türlü türlü hayırlar bir araya gelmiştir. Nitekim kul namaza kalktığında Allahu Ekber dediği zaman bunun manası Allah her şeyden büyüktür demektir ki, bunun üzerine Allahu Teala gerçekten kulum benim her şeyden büyük olduğumu bildi ve hakikaten bana yöneldi buyurur. Yine böylece tekbir getirirken ellerini kulaklarına kaldırır ki bunun anlamı Allahu Teala'dan başka tapılan her şeyi elinin tersiyle arkaya atmaktır. Sonra subhaneke okurken Kalbinde bu sözün manasını bilmelisin. Çünkü diyorsun ki, ey Allah, seni her türlü ayıptan ve noksanlıktan uzak tutarım ve sana hamd ederim. İsmin çok mübarektir. Bereket senin ismindedir. Bu yüzden üzerine adın anılan her şey bereketlenir. Azametin ve şanın çok yüce olmuştur. Zaten senden başka hiçbir ilahi bulunmamaktadır. Çünkü senin dışında ne yaratan, ne rızıklandıran, ne de kulluk edilmeye layık olan biri geçmişte de bulunmamıştır, gelecekte de bulunmayacaktır demektesin. Namazda işte bunları söylüyoruz. Bir sonraki bölümümüzde Eûzü Besmele'de neler diyoruz, tesbih ederken neler diyoruz, Rukuda ve diğer yerlerde neler diyoruz bunları okumaya devam edeceğiz.